İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, Günaydın herkese. Günaydın İyi diliyorum, Günaydın özdeş, Günaydın ambi. Ee, ya bu hafta programa detayla başlayalım, evet. Detayla başlayalım diyorum. Ya da bitirelim mi detayla? Ne yapalım? Hem başlayalım hem bitirelim. Hem bitirelim. Anlaşıldı. Mesaj <gülüyor> alındı. Haftanın karikatürü. Şimdiden hayırlı olsun. Ee, efendim hafta dünyanın en önemli, en önemli. Gündemi herhalde İsviçre'nin Davos e, tatil belgesinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu e, toplantısı olacak. İki yıllık pandemi arasından sonra Davos ahalisi yeniden toplanıyor, yeniden bir araya geliyor. İklim krizinden işte jeopolitik istikrarsızlığa kadar pek çok konu tartışılacak. Ve tabii ki e, siyaset iş dünyası liderleri bir araya gelecekler. E, hafta boyunca da piyasalar muhtemelen böyle Davos'tan gelecek, ekonomik e, açıklamada falan e, kilitlenecek. E, öte yandan Greta dedik. Greta Thunberg ve 3 arkadaşı Uganda'dan Vanessa, Ekvador'dan Helena ve Almanya'dan Luisa. E, İsviçre'ye gideceklermiş ve toplantıya katılan fosil yakıt şirketlerinin CEO'larına e, bu hafta sonunda imzaya açtıkları ve 1 milyonu aşması e, beklenen bir mektubu sunacaklar. Şu anda 600 bini aşmış durumda galiba. Evet. E, mektup e, fosil yatırıç şirketlerinin e, yeni petrol ve gaz projelerini durdurmalarını talep eden bir durdurma ve vazgeçme çağrısı. Fa evet, fa isim. Yani faaliyetten men. İhtarnamesi çekiyorlar. Yetti artık ha. diye. Yani acil çağrı. Faaliyetten men ihtarnamesi diyorlar. Cease and desist notice deniyor buna işte. Derhal evet. aniden yeni petrol, gaz ya da kömür madenleri ne varsa çıkarılan yerleri durdurmak daha acilen ve yeni enerji temiz enerji geçişini de hepimizin en acilen ihtiyacı olan temiz enerji girişimlerini de bloke etmekten vazgeçmek diyorlar. Biz biliyordun, biliyordunuz yıllardır fosil yakıtların felakete yol açtığını, iklim değişikliğini ve bütün kamuoyunu yanlış yansıttınız, yanılttınız bilim. İklim bilimi konusunda ve riskler konusunda ve politikacıları da aldattınız, dezenformasyon yaptınız açığa da çıktı diyor zaten. Ve daha yeni ExxonMobil'in en büyük petrol şirketinin dünyadaki belki de en iyi bilen bilim insanlarıyla ilk tespit edenlerden olduğu ortaya çıktı. Fakat bunu gizledikleri ve tamamen aksini savundukları da apaçık ortaya çıktı yani. Bir de şey var değil mi? Böyle bir sopayı da gösteriyor. Yani hemen harekete geçmezseniz e, dünyanın ne bileyim dört bir yanındaki insanların e, sizi sorumlu tutacaklarını ve yasal işlem başlatacaklarını falan unutmayın. Evet, e, evet. Bizden büyük kalabalıklar halinde sokaklarda protestolara devam edeceğiz. Diyor. E, yine mektupta. Evet. Yanlış okumadıysam. Big Oil e, grubuna daha doğrusu siyolarını. Evet karikatüre gelelim o zaman. Ee, Belçikalı karikatürcü Luc Dechimaker ee, imza adıyla daha basit imzadı o Osukur. Yani imdat Fransızca. Ya. Ee, Greta'nın hoş bir portresi var. Ee, Dechimaker'in ee, portrede Greta kucağında kapağı açık bir karton koli taşıyor. Ee, kolinin içinde de e, hayır imzalı mektuplar yok. Daha büyük bir şey var. Gezegenimiz var. Evet. Hoş bir karikatür bu. Zaten kolunun üzerinde de eee fragile dikkatle taşıyınız kırılır e, yazıyor. Handle with care değil mi? Ünlü evet, şey. Yani. Evet. Evet, artık bu uluslararası bir şey olduğu için e, bir ibare tercüme etmeyi e, görselde tercüme etmedim. Öyle bıraktım. Yani Avaz Orta başlatılan bu imza kampanyasındaki mektup fosil yakıtı şirketlerinin CEO'larına hitap ediyor ve böyle bir koli içinde herhalde bir milyonlaşan imza ile İsviçre'de kendilerine teslim edilecek dört kız arkadaş tarafından Uganda'dan Vanessa İsviçre'den İsviçre, Greta. Ekvador'dan Elena ve e, Almanya'dan da Luisa. Evet, Almanya'da evet. da bayağı aktif oldular hafta sonunda. Evet evet. Bunları kapsamaya çalıştık bu sabah açıkçası. E, evet. Sesleriyle belerek de yani Luisa Neubauer'in e, kendi sesinden de epey yaz, şey koymuştuk açıklama deklarasyon yıllar öncesinden başlayarak önde gelen Alman aktivist. Hı -hı. Latin, yani çeşitli Afrika ülkelerinden de Vanessa Nakate var yakından takip etmeye çalıştığımız Ekvador, Latin Amerika'dan da Helena Goringa var. Bu dört genç aktivistin, evet. adaleti aktivistinin çok önemli bir çabası devam ediyor. Orada bir sabah e... saatlerinde karikatür gibi bir fotoğraf geldi. Greta'nın koluna böyle iki tane polis gelmiş sürükleyerek götürüyorlar. Greta ise gülümsüyor onların arasında öyle. Tam bir aynı, karikatür. Aynı karikatürdeki gibi işte. Evet. Orada daha. Bu, bu, bu karikatürde gülümsemiyor. Karikatürde böyle e, ilginç evet, bir Greta ifadesi Greta'yı zaten var. öyle kolay kolay gülerken görmüyoruz. <gülüyor> polis tarafından götürülürken çok böyle hem de kıkır kıkır güler bir hali var yani. Mutlu değil mi? Mutlu. Evet. Gayet mutlu. Dur, e, tam bir tezat durumla yani. Şimdi, bu daha çok... korku ifadesi olmasını beklenir ama. çok çizilecektir. Bu göreceksin. Evet. Önümüzdeki günlerde hatta yıllarda bu görüntü çokça çizilecektir. Pekala ee, şimdi başka bir konuya geçelim isterseniz. Ee, Türkiye'de e, özel kurumlar olsun, belediyeler veya resmi kuruluşlar pek çok e, ulusal ve uluslararası çapta karikatür yarışması düzenlerler yıllardan beri. Fakat bunlardan çok azı kalıcı ve dünya böyle e, tanınmış, prestijli diyeceğim e, olmayı başarabilmiştir. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bunlardan bir tanesi. Gerçekten de 38 yıldır çok başarılı bir şekilde sürüyor. Daha önce Hürriyet başlatmıştı. Hatta daha önce ilk e, Simavi Yarışması'ydı adı. E, hafta içinde işte 38.si yapılan yarışmanın ödül, ödül töreni gerçekleşti. E, bu yarışmada birincilik ödülü bu yıl yani 2022'nin e, Türkiye'den İrhan Engin Selçuk'un çalışmasına verildi pardon. İranlı sanatçı Mahmut Nazari ikinci, İtalyan Marco De Angelis de üçüncü oldu yarışmada. Bu yarışmanın bir bölümü daha var birkaç yıldır süre gelen. Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar başlığını taşıyor. Onun ödülü de Fethi Gücan mermer Mermertaş'a verildi. Gerçekten her dört ödülü ve diğer bütün yarışmaya katılan sanatçıları kutluyorum. Gerçekten güzel ve anlamlı hoş çalışmalar var. 30 galiba bu ayın sonuna kadar da Mimar Sinan salonlarında görülebilecek sergisi. Engin Selçuk'un birinciliğini birinciliği kazanan eserinde hasta bir günümüz gerçeği dili getirilmiş karikatürde yan yana duran dört kişi var dördü de erkek bunların onu belirteyim soldan sağa bakınca ilk üç tipleme hemen hemen birbirlerinin benzerleri bunları tepeden tırnağa gri olarak çizmiş Engin Selçuk üçü de sakallı, Gür böyle beyaz sakalları var yani gri ama açık beyaz olduğu belli üçü de dua eder pozisyonda yukarı bakıyorlar Göğe doğru bakıyorlar. E, kılık kıyafetlerine bakacak olursak e, soldaki e, avuçlarını göğe açmış olan sarıklı kişi bir imam. E, hemen onun yanındaki e, o da avuçlarını kavuşturarak e, dua ediyor. bir rahip. rahip. Elindeki küçük kitapla e, dua eden üçüncü kişi ise e, şapkalı ve fabrileleri hafif uzunca galiba. O da bir haham. Yani semavi dinin temsilcileri bunlar yan yana durmuşlar yukarı bakarak e, dua ediyorlar onların sağındaki dördüncü kişi ise bunlardan farklı hem e, üçünden çok daha genç hem de giysileri renkli nedense kendisi de renkli kulaklarında büyüyecek bir kulaklık diğerleri gibi göğe değil aşağı yere Daha doğrusu e, elindeki akıllı cep telefonla odaklanmış ona bakıyor dikkatlice. Evet, montu da yeşil. Ee, ola, olabilir. İtiraz etmeyeceğim. <gülüyor> Kandırabilirsiniz. <bir. gülüyor> hiç o konusuna gelmedim. Dikkat edersiniz renkli evet. dedim sadece. Ama hiç atlamadım ben de. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Kül yutmadığımı gösterdim. Evet. <gülüyor> yani neyse iki farklı kuşaklar. Farklı inanç. ilk üçü yukarı bakıyor. Sonuncusu da teknolojiye mi bakıyor desek, yoksa bir yere bakmıyor, bilmiyorum, bilmiyorum. Yani güzel bir karikatür. Kendisini kutluyorum. Ee, evet. Engin Selçuk'un birinciliği için. Yarışmada e, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan eserlerin konusu aynı. Göçmenler, günümüzün bu iklim değişikliğine ve savaşlara bağlı olarak e, büyüyen herhalde en önemli sorunu Karikatürcüler de ısrarla bu konuya parmak basıyorlar. Ee, İranlı karikatürist e, Mahmut Nazari havada uçan bir bumerang çizmiş yani en azından uzaktan bakıldığında öyle görülüyor öyle zannediliyor yani o Avustralya yerlisi aborijinlerin böyle geçmiş zamanlarda kullandıkları havaya fırlatıyorsunuz dönerek böyle ivme kazanıyor ve hedefini bulduğunda da sahibine geri dönen hiç görmedim geri döndüğünü ama öyleymiş. E, karikatürlerde e, kullanılan bu meraklar e, genellikle geri dönüp sahibini vururlar hakikaten. E, acaba Güven Hoca'ya, Güven Bey'e soracak olsak eminim bunun tepkinin olumsuz olarak geri dönmesi falan diye tanımlayacaktır. E, Mahmut Nazari'nin e, çizdiği bu merak tepki olarak geri dönecek mi bilmiyoruz. E, karikatür bize buna dair herhangi bir ipucu sürmüyor. E, fakat başka bir şey var burada. Bu bumeranga dikkatlice baktığımızda büyüterek şöyle yani yakından, Bunun bir bumerang değil de bumerang şeklini alarak topluca uçmakta olan kalabalık bir insan topluluğu olduğunu fark ediyoruz. Ustalık orada zaten. Ee, kadınlı, erkekli, çocuklu, her biri ellerinde bağullarıyla yol alan çok kalabalık bir insan topluluğu. Dedim ya konumuz göçmenler. Ee, Nazari'nin karikatürü akla hakikaten bumerang etkisini getiriyor. Ee, bilindiği üzere e, toplumsal ve siyasal anlamda bumerang etkisi hedefine ulaşmayan bir girişim ya da mesajın geri dönerek girişimi yapanı ya da mesajı vereni vurması demek oluyor. Mahmut evet, Nazari. Bence evet. olağanüstü bir karikatür bu da, gerçekten. Ee, yani ben, şey geldi aklıma bu Ay başında Chris Higgins'in yazar takip ettiğimiz yazarlardan biri düşünürlerden bir Helen Benedikt ve Eyad Awadounan'la yapmış olduğu bir video mülakatı vardı. Ve son derece ilgi çekici, önemli tespitler vardı ve dünyada şu anda 84 milyon zorla göçmen olmaya zorlanmış insan olduğunu. 84 milyon. 84 milyon. Yani Türkiye nüfusu. Bütün bir Türkiye nüfusunun evet. e, şeylerle zengin ülkeler tarafından endüstrileşmiş ülkeler tarafından lockout edilmiş olduğunu anlatan bir kitap yazmışlardı. Helen Benedict'le Avva'da olan. Yani kitabın adı da Map of Hope and Sorrow. E, yani umut ve evet, şey, şey, evet, ağacı umut ve ıstırap istirap, diye evet. ve sadece şeyden hikayeler üstelik Yunanistan'daki göçmenlerin durumuna ilişkin yazılmış ama bütün dünyada tamamen zorla dışarıda bırakıyorlar yani savaşlar sivil çatışmalar dini çatışmalar yoksulluk işte yargılamalar vesaire ve yerel şiddet ve tabii ki iklim krizi yani evet. bu sebeplerden dolayı ve bu dünyanın en büyük sorunu olmaya doğru gittiğini açıkça şey yapıyor. 84 milyon insanın zorla dünyanın dört bir tarafında bumerang gibi steper bu geri diye de diyor işte Mahmut Nazari de çok çarpıcı yani. Karikaten. Peki bu, bu merankeli dönecek mi yoksa hedefi vurup kalacak mı? daha ee, dönecek diyorlar Helen Benedik'le Avva Davun'a. S sahibini vuracak. Evet sahibini de evet. vuracak diyorlar. Yani sadece şeyde demokrasi navda da vardı. Kayıp göçmenler diye on binlerce kişi Avrupa'ya gitme yolunda kaybolmuşlar. Evet. Çok acayip bir şey vardı. Orada da Alexis ile yapılmış bir söyleşi vardı Amy Goodman'ın. Yani bu göçmen sorununu öyle geçiştirmek mümkün olamayacak yakın gelecekte. Zaten Davos'ta da en başarısız oldukları noktalardan bir tanesi olarak geçiyor. Başarılı oldukları nokta hangisi hocam? Naçizane soruyor <gülüyor> acizane soru olarak <gülüyor> cevap olarak şey diyeyim kapitalizme hala ayakta tutuyor olmalı. Aa, Abi, evet, bir şey değil. Evet, yani büyük, büyük bir başarı. Büyük, yani. büyük başarı. Ee, peki e, Aydın Doğan karikatür yarışmasından son e, bir karikatür. O da Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar e, başlığı altında açılan bölümün e, birincisi. Fethi Gürcan Mermertaş bizden bir karikatürcü. E, o kazandı. Mermer taşın karikatürünü de anlatayım e, hızlıca. E, burada her birine ait e, kendisine ait platformların üzerine yan yana duran dört tane minik öğrenciyi görüyoruz. Üçü erkek biri kız. Aslında bu platformlar yani bu öğrencilerin üzerinde durdukları durmaya çalıştıkları platforma baza diyelim bunlara altıgan şeklinde e, uzun birer kurşun kalemin tepesi. Erkekler e, bu kalemlerin henüz yontulmamış. Düz tepelerinde başarıyla ayakta durabiliyorlar. Ee, sorun yok hatta gülümsüyorlar da. Fakat aralarındaki tek kız o arkadaşlarından çok daha becerikli ve yetenekli. Şöyle ki e, kurşun kalemin yontulmuş olan sivri ucun üzerinde, tek ayağın üzerinde denge kurmaya çalışıyor. Ve tabii bir anlamda cambazlık yapıyor. Bu da e, çok net bir mesaj. E, Fethi Gürcan Mernaştaş'ı da kutluyorum bu evet. güzel garipe için. Ee, geçen hafta dünyada neler olup bittiğini hızlıca göz atacak olursak, e, ne yazık ki gündemde yine savaş vardı. E, Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki o Soledar şehrinin, e, şehrin tamamen kontrol altına aldığını açıkladı. Ee, Ukrayna, Ukrayna reddetti bunu ama Reddetti ama yani, Zelenski'nin yaptığı açıklamada e, en ağır çatışmaların Bahmut ve Soledad şehirlerinde yaşandığını söyledi Yani Burası cephenin en kanlı yerlerinden biri dedi Reddetti e, Biz karikatüre bakalım e, Karikatürcü, Hollandalı karikatürcü Job Bertrams e, Fransa'nın Le Monde gazetesinde yayınlandı bu karikatür ee, bu karikatürde Vladimir Putin belden üzerisi her zamanki gibi çıplak tabii muzaffer bir edayla kollarını havaya kaldırıyor ve sağ elinde de e, kurşun delikleriyle kevgire dönmüş soledar tabelasını tutuyor onu gösteriyor muzaffer bir şekilde. Karikatürün altında da on the winning side yani kazanan tarafta ibaresi var fakat kazanan tarafta yani Putin'in karikatüründe bir aksaklık, bir aksaklık görülüyor soledar tabelasını sağ eliyle havaya kaldırıyor dedim ya aslında yanlışlık yok sağ eliyle kaldırıyor ama tabelayı sol eliyle kavramış tutuyor şimdi kafa karıştı değil mi? <gülüyor> ne var evet. bunda diyorsunuz şöyle anlatayım yani anlatmaya çalışayım tabelayı kavramış olan sol el tam dirsek hizasından kopmuş kolsuz dirsekten de duman çıkıyor sol tarafta Putin ise hiç oralı değil kopan kanlı sol kolunu Sağ tutup havaya kaldırmış. Zaferin öyle kutluyor. Yani böyle bir karikatür işte. Bu da durumu biraz anlatıyor. Karamsar e, kanlı bir karikatür ama e, maalesef durum bu. Evet. Karikatür deyip geçemeyiz. Geçelim veyahut Evet. E, Brezilya'ya geçelim. E, Brezilya'nın başkenti Brezilya'da. E, Yine geçen hafta sıkça dile geldi. Herkes böyle e, dehşet içinde izledi. E, Üçerk meydanı Prasa dos tres poderes'te yaşananlar hala dünya gündemini meşgul ediyor. Cahir e, Bonsan'ın destekçileri 8 Ocak'ta düzenledikleri saldırılarda e, sonucunda 1843 kişi gözaltına alınmıştı. E, bu kişiler Terör, komplo, demokratik hukuk devletine kasıt, darbe girişimi gibi suçlardan yargılanacakmış. Şimdi e, İsviçreli karikatürcü Gerald Herman, e, o da darbe girişimcileriyle dalga geçen e, iki tane benzer karikatür çizdi. Bu iki karikatür iki ayrı gazetede yayınlandı geçen hafta peş peşe. İsviçre'de yayınlanan Tribune de Jenerife'de e, Herman, Bolsonaro destek, destekçilerini, destekçilerini, Üç Erk Meydanı'nda ilerlerlerken e, çizdi. Bir tanesi etrafa etrafa çevreye taş atıyor. E, elinde kalın bir sopa tutan bir diğer protestocu da arkadaşına yakınıyor. Ya Bolsonaro'nun iktidarında olsak bunlar yaşanmazdı diyor. Doğru bir tespit. Evet. E, <gülüyor> Erman'ın Le Monde yayınlanan aynı, yani benzer karikatürü diyelim çünkü çizimde bazı farklılıklar var. Fakat tiplemeler hep aynı. Aynı protestocular zaten. E, bu kez onlar taşıdıkları o büyük pankartta e, çok önemli bir e, söz e, dile getirmişler, yazmışlar. Gerçekliğin diktatörlüğüne hayır. Güzel değil mi? Evet. Ger Gerçeklik diktatörlüğüne, diktatörlüğüne hayır, hayır. evet çok hoş. Ben bunu mutlu edindim. Gerçeklik diktatörünü ayırt. Dayatmayın hadi. Dayatmayın. Evet. <gülüyor> Kesinlikle. Öyle. İstemiyorsun. Hayal gücü karşıtlığı. Yani, Gerçeklik. E empati <gülüyor> yapıyorum. Protesto, yani protesto edenler hakikaten e, haklılar. Yani. Üstelik yani gerçeğe bakacak olursak, Rezilya Yüksek Mahkemesi e, devlet Çica e, devlet başkanı Bolsonaro hakkında eski devlet başkanı Bolsonaro hakkında e, bu baskını e, teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını da kararlaştırmış. Yani Demokrasiye karşı korkakça kontolar kurmaya devam eden tanınmış kişiler hesap verecek ifadesini kullandı. Geçen hafta. Ve evet, adalet bu işin içinde Bolsonaro'nun Bolsonaro adalet bakanı olan Rodriguez de tutuklanmış, dönmüş Florida'daki ikametinden Hı. ve tutuklanmış çünkü Ki, çok büyük rol oynadı, söyleniyor. ilginç. Yürekliymiş, hadi hayırlısı diyelim. <gülüyor> evet. Şimdi e, biraz da ülkemize dönüp bakalım. E, yani ben gündemi sadece ana akım medyadan e, takip e, eden ve arada bir karikatürlere göz atan bir kişi olarak mecburen bakıyorum işte karikatürleri bu program için. E, birdenbire bazı karikatürlerin neden kuş karikatürü çizmeye başladıklarını anlamakta zorlandım geçen hafta. Yani mesela e, Bülent Şelik gazete pencerede yayınlanan karikatüründe karşılıklı olarak iki tane kuş çizmiş. E, ve bu, bu kuşlar bir kuş hastanesinin önünde karşılaşmışlar. Dertleşiyorlar kendi aralarında. Her ikisi de yara bere içinde. Her yerlerinde sargılar, yara bantları var. E, soldaki kuş kocaman gagalı bir pelikan. Kanadı tamamen e, sargılı. Gagasında, boynunda e, yara bantları var. E, e, onun karşısında sağdaki ise daha küçük bir tür. Bıldırcın mı desem, kırlangıç mı? Ebabil olabilir mi? Ebabil kuşu. Ebabil kuşu. Ebabil evet. e kuşu değil mi? Onun da kafası ve boynu beyaz sargılar içerisinde. E, göz, gövdesine de... E, Bolca yara bantları yapıştırılmış. Belli ki karşıdaki kuş hastanesinde tedavi görmüş ikisi de. Pelikan kuşu karşısındaki küçük ebabil kuşuna soruyor. Geri de sağlam kuş kaldı mı? İşte küçük kuş gamsız kendinden emin bir şekilde yayınlıyor. Oho sürüsüne bereket. <gülüyor> Şimdi anladınız bu karikatürün neden söz ettiğini. <gülüyor> <gülüyor> ben tam anlayamadım ben de anlayamadım ee, bunun üzerine Sefer Selvi'nin e, Evrensel Gazetesi'nde çıkan e, karikatürüne göz attım e, bu karikatürde daha sonuç şeyler var mesela e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu görüyoruz bir eline e, sol eline kuş terbiyecilerinin kullandıklarından böyle sarı bir anti ısırık eldiveni diyorlar <gülüyor> o eldivenlerden geçirmiş diğer elinde de bir deste kağıt para tutuyor, e, donar. E, sarı eldivenin üzerinde de yırtıcı bir kuş, minik bir kuş olmuş. Fakat bu kuş bizim bildiğimiz kuşlardan değil. Hani antropoforik e, çizim dediğimiz yani gövdesi kuş, kafası insan kafası. Sakallı, bıyıklı, saçsız e, bir insanın başına sahip bu kuş. Ağzını da kocaman açmış kuş terbiyecisinin diğer elindeki Para ham yapmak üzere böyle. Ee, soylu ise bu esnada her nedense bir açıklamada bulunma gereğini hissediyor ve şöyle konuşuyor: Eminşen müşavirim değil, bir kuştur. <gülüyor> evet. O zaman anladım. Yani bir kere bu antropoforik e, kuşun kafası Eminşen'in kafasıymış tamam. Google'a baktım. Eminşen kimmiş diye şöyle şeyler buldum. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden alınan güncel bilgilere göre Emin Bakan danışmanı olarak görev almaktadır. Emin Türkiye'nin ilk yeni nesil iletişim çalışmalarını geç, gerçekleştiren bir isim olarak belirtilmiştir. Şeyin önde gelen medya kuruluşlarının bazılarına danışmanlık ve yeni medya eğitimleri verdiği bilinmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldığı belirtilmiştir. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Emin Şen, devlet memuru veya bakanlık müşavirin değildir. Evet. Bu kadar. Yani yıllardır sosyal medya danışmanlığı yürütmekteymiş. Ee, zaten sefer bir de karikatürde aksini söylememiş. Emin Şen, müşavirim değil bir kuştur dedirtmiş Sayın Bakan'ı. Bütün bu karikatürlerin ebabil, ebabil kuşları ile ilgisi nedir? Nerede ee, bir harekat varmış? Ebabil kuşları harekatı e, Süleyman Soylu'nun bir trol ordusu ama maaşını kendisi, değil, İçişleri Bakanlığı, eski dönemde çalışma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane de belediye yapmaktaymış, ee, şey, finansmandamış, miş, damış, miş, yani böyle. Evet, onun karikatürü. Ee, Peki süreyi de doldurduk. Neyi seç, hangisini seçiyoruz karikatürlerden? Hadi bilelim bakalım hangisini seçeceğiz. <gülüyor> Şaşırmayalım insanlar. Evet. Benim gördüm tabii Şeyde de, Mahmud Nazaride de birazcık takıldı kaldım. Bu, bu merakta değil mi? Çok da, da kapsamlı böyle fayans. Doğan diye. Karikatür evet. Yarışması çünkü yani boyutları itibariyle hakikaten muazzam bir soruna yol açacağı açıkça ortaya koyan bunu ortaya koyan kitaplar ve makaleler peş peşe yayınlanmaya başladı. Bu iş çökerdi. Hiçbir mesela o kadar acayip ki şeyde şey, Akdeniz'de sadece ölü kabul edilen mültecilerin yüzde on yedisi mi ne bulunabilmiş. Hepsi Akdeniz'de evet. yatıyor. Korkunç, korkunç. Evet. Binlercesi. Yani durum böyle işte. Peki. O zaman şöyle bir öneride bulunabilir miyim? Biz nasıl retayı bol bol çizeceğiz, birincilik yapacağız. haftanın karikatürü yapacağız. Bu hafta bu bu merhangı seçelim mi? Bu merhangı seçelim. Teşekkür. <gülüyor> sürpriz oldu. <gülüyor> Büyük sıfır <sürpriz>, ister ters köşe. <gülüyor> Gelecek hafta Greta'yı koyarız gene. Söz. Söz. Her <gülüyor> hafta bir Greta. Zaten <gülüyor> Greta kendini koydurtacaktır. Merak etme. Evet evet. Davos'la ilgili evet. olarak şimdi bakacağız. 620 bine doğru da ilerliyor sayı. Avaz'da. Avaz'da. İmza kampanyası. Evet. İmza kampanyasında 600. Son bıraktığımız nokta 617 bindi. Bir gün içindeki şey bu. Peki İzel çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Iyi Görüşmek gibi. üzere. Görüşmek Hoş üzere. üzere Hoşçakalın.